Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz muhteremler. Dört müşehidin hayatından inşallah kısa kısa damlalar. Biliyorsunuz iki çeşit mezhep vardı. Bu konu geçmişti. Biri itikattan mezhep, inançtan mezhep. Bugün inşallah konumuz amelde mezhebin dört tane müştehidi. Gerçek İslam'da müştehidler çoktu. Fakat önceki müştehitlerin iştihatları kitaba geçilmediği için zamanla onlara kayboldu. Ona tam bilinemiyorlar. İşte bu dört müştehidin iştihatları kitaplara geçildiği için bunların tabi olanları tabi daha fazla olduğu için bunu da biliniyorlar. Birinci müctehit dört müştehidin birincisi yani hasim imamazı Efendimizdir. İmamı e Alzam. Burada e Alzam en büyük imam anlamına geliyor. Ebu Hanife diye de lakabı künyesi vardır. Asıl ismi Numan bin Sabit'tir. Yani babası Sabit. Kendi ismi de Numan'dır. Kendi ismi. Önce bundan başlıyorum. Sevrime gelince dört müştebin müştebinin ilki bu olduğu için. Bunun başlıyorum. Hazreti Ebû Hanef Hazretleri Küfe'den yerine doğdu. Küfe, Latabun'dan o dönemin en büyük şehriydi. Küfe. Asıl babası Kabil'den gelme. Afganistan'ın tarafından gelme babası. Fakat Hazreti O'ndan o kendisi Küfe'de doğdu. Hicri 80 yılında doğdu. Bazı insanlar ruhsal etkileriyle daha çılıklığına bile ondan hayatı başka oldu. ...ne kadar büyük evlullah gelmişse, ne kadar büyük alimler gelmişse... ...bunlar genelde daha çocukluğunda bile bu hayatı daha başka oluyor. Hz. i̇mam Azam da daha çocukluğundayken çok ilme, ibadete düşkünmüş. Çocuk yaşlarında kone Kerim'i ezberlemiş. Onların ezberlemesi bugüne benzemiyor ama. Mesela günümüzde çok hafız var. Elhamda ezberlemişler. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakmadan üç beş sayfaya oturup okuyamazlar. Onlar ise nasıl hafız onlar? Kur'an-ı Kerim'i elhamdülillah okur gibi okurlardı her zaman. Bir anlaşılık okurlardı. İşte çocuk yaşında önce konu kelime ezberliyor, hafız oluyor. Ondan sonra da sarhındağ gibi arabi o ilimleri, onları da öğreniyor. Sonra baba mesleğine dönerek ticarete başlıyor kendisi. Babası zengindi, malları çoktu. Hazım İmam Azam da o da ticarete başlıyor. Fakat İyi bir insan ne yaparsa yapsın, her şeyi tabii iyi yapıyor. İnsanlara yararlı oluyor. Ticareti çok gayet dürüst yaptığı için, o dönemde ün salmış. Ebu ne derse, herkes inane doğrudur diye. Şimdi örnek vereceğim birkaç tane, onun ticaret hayatından inşallah. Orta kralı var kendisinin. Bir gün gemiyle yiyecek erzak gönderiyor başka bir yere. Ortağına gönderiyor. İşte bu da arka üzüm gibi gönderiyor. Bir de metip yazıyor. Gemiciye veriyor. bu ortağıma ver diye. Ve bunu şöyle yazmış. Arkadaş bu gemiyle mallar oraya geldiği günü hemen bunları pazara piyasaya çıkar hemen bunları sat sakın bunları satışını erteleme geciktirme diye fakat bugün bir ortağının bulunduğu yere gittiği günde o gün piyasa çok düşükmüş çok mal gelmiş tabi bu arız talebe bağlı ve fazla mal gelince piyasa fazla düşmüş şimdi ortağa bakıyor eğer o gün hemen bunu piyasaya sürerse çok düşük gidecek. ve zarar ödecekler. Bu buna o gün sürülmüyor piyasaya. Bir de yapaya bunları koyduruyor. Bekletiyor. Aradan biraz az zaman geçince eldeki mallar tükeniyor. Başka mallar piyasaya sürülmeyince mal değerleniyor. Bu malları yüksek fiyata satıyor. Büyük kar elde ediyor. Ve bir nevi övünerek, iftar ederek metriyozime zaman. Evet sen böyle demiştin ama o gün satsaydım işte çok düşük kötü. Hem böyle yaptığı övünüyor. Hemen şey cevap ona. Arkadaş benim hisseme düşen ne kadar para varsa onun hepsini oran fakire dağıt diyor. Bu itikara girer diyor. İtikara girer bu diyor. Yiyecek maddenin saklanması, yükselmesinin fiyatının itikara girer. Bu haram olur diyor. Hemen bunları diyor fakire dağıt diyor. Hatima Mağazam'ın birinde alacağı varmış kendisinin. Alacağı olduğu kişinin evine gidiyor bir günü, alacak istemeye değil de başka bir iş için evine gitmiş. Onda dedi işçi var mı çıkmıyor, kapıda bekliyor. Ev sahibi çıkıp bakıyor, Numan diyor, diye güneşte bekliyorsun diyor. Yanıyor güneşten, yanıyorsun diyor. Badîni oturanın gölgede diyor. Arkadaş, benim sana alacağım var diyor. Eğer senin gölgede yararlansam korkarım bu faize girmesin biraz diyor. Alacağının elinin gölgesine bile yaralanmıyor. Yani faiz kesin olmasa bile, bunda bir faizin de bir dumanı var bunda diyor. Korkarım bunda diyor. Bir örnek daha vereyim. Yine Hasim Azam'ın bir ile alışverişi varmış. Bir yanlışı dolayısıyla yağdın evine gidip habermek istiklerine o gün davaya yağmurluymuş, yerlere çamurmuş. Hasimam-ı Azam tam Yahudinin evinin önüne geldiği anda ayağı kayıyor çamurda. Yine düşmem diye abanırken Tabii eli olmadan elini yere yapış dayanıyor. Fakat kalkamıyor şimdi. Meclur kalıyor elinin biriyle Yahudin evinin duvarına tutulmak istiyor. Tutunuyor. Kalkıyor. Kalkıyor ama bakıyor Yahudi evini daha yeni boyamış, sivomuş dışarısını eli çamurlu kişinin zarar verdi duvarına Yahudin'e. Eyvah diye bu yeni daha sivomuşa sivomuş Çamuruna çamurladım diyor, cebinden bir çakısını çıkarıyor, bu çamuru kazayım diyor hafifçe. Ama kazarken çamuru kazayım derken yani siverek kazıyor şimdi. daha büyük zarar oldu ya. Eyvah şimdi üzülüyor, kapıya gidiyor, yavdu çağırıyor. Yavdu işte şöyle böyle işi konuşmaya girişirken onu bıraktı diyor. Ondan daha önemli bir mesele vardı. Nedir bu diyor? Gel bakalım diyor gösteriyor. İşte ayağım çamur dolu ayağım yere kaydı, elimle yara abandım, kalkarken duvarına tutundum, oradan biraz yardım aldım. İşte anlıyor durumu, işte bak burasını ben çakımla katıldım, sıvana zarar verdi. Şimdi ne isterim ben sana vereyim ücretinin ecrini, önce bunu helalaşalım, sonra işi işte görüşelim. Yardım yani işlerine bakıyor bakıyor, gerçekten çok önemsiz, basit bir mesele peki ya Numan diyor, tabii Numan diyor onlar, peki ya Numan diyor, seni kimse burada gördüm bu, bu iş olurken, görmedi, ben de görmedim, niye bunu haber bana, ama Allah gördü, diyor. Allah gördü. Peki ha ya ben Yahudiyim diyor, ne olsan ol diyor, kul hakkı değişmez diyor, kul hakkı değişmez diyor, Yahudi olsan diyor, hakkındır bu senin diyor, neyse ücretini vereyim, bence bu işaret edelim, soy bir şey giriştiririz. Yineşlerine bakıyor bakıyor da, Yağnaman diyor. Bir şey girelim bakalım diyor. Orada konuşma meselesi diyor. Zorlu iş alıyor bunu. Bir yağnaman diyor. Demek ki sizin dininizde bu kadar adalet var. Bu kadar kul hakkı var. Diyor. Ben o zaman diyor, sana bir şartım var. Onu kabul edersen hakemeleşem diyor. Peki süre şartını diyor. Önce bana İslam'ı arz et. Bana İslam'ı anlat. Müslümanmış bunu bunu yerine getirin yapayım, onlası hakkım ederim.'' diyor. O da İslam anlatıyor. Ya da orada de getiriyor, hepsi oluyor muhtemeldir. Demek ki İslam, biliyorsunuz bir anda, kısa bir zamanda çi gibi diğerine yayıldı, çi gibi yayıldı. Neden yayıldı? İşte sahabeler, tabi hazretleri böyle büyük Allah'ın salih kulları ile örnek oldular, İslam'ı sevdirdiler. İnsanı İslam'da bulunca insanlar İslam'a koştular. Şimdi gelirim inşallah haz İmam-ı Azam'ın bilme yönelişi nasıl oldu? Bir gün Hasim-i Azam çarşıya, iş için giderken, o dönem küfede bulunan İmam-ı Şabi Hazretleri Tabi'nin büyüklerinden, o dönemin büyük bir şehitlerinden İmam-ı Azam daha gençler, kendilik daha, o gayet yetişkin i̇mam üstün o dönemde kendisi bu İmam-ı Şabi Hazretleri şöyle bakıyor bakıyor, İmam-ı Azam yani Numa yani gidiyor, genç ama için, şu nur. Öyle görüyor kendisini. Çağırıyor. Ya aşağıda, hala yani. Gerçi buraya gelme gelme. İsimimle işte Numa bin Sabit. Ne ediyorsun? E, çarşıya gidiyorum. Şu, şu işlerim var işte. Ticarette meşgulüm. Bakıyor bakıyor da e, sen de ticarette uğraşman yazık sana diye O işi varsa yapabilir diyor. Sen gel, ilme yönel. İnsanlar sana faydansınlar diyor. Allah sana bu yetkiyi vermiş Allah sana yeteneği vermiş diye bak. İçin dışın nur diyor. Sam'ın deyince Hazim-i Haz e birden gönlü ilmi ısınıyor. Gönlü ısınıyor, Ticarete bırakıyor. Ticaret tamamen bırakmıyor. Ortak krabası ile filan. Fakat çok az ona meşru oluyor. Kendi ilme veriyor. Önce bu İmam-ı sohbetlerine devam ediyor. Uzun zaman devam ediyor. Dinin esaslarını bilhassa ilmi kelam gibi yani akavit ilgi konulara onda öğreniyor. Ondan sonra Hazreti Ham, Hammat bir Süleyman Hazretleri vardır. Hamad onun sohbetine gidiyor. Onun sohbetine en aşağı 10 yıl devam ediyor. İşte o sohbette fıkıh ilmi orada pişiyor kendisinde. Yalnız o dönemde fıkıh ilmi kitapla yazılmamış henüz daha. Ve karma karışık ama. Her konu karma karışık, karma karışık. Tabii hadisten oradan buradan hadislerin metin rivayetlerinden karma karşı bir şeyler. Hasib'in Maza Efendimiz üstadı, hocası Hazreti Hammad'ın sohbetinde onun derslerinde, iyice pişiyor, fıkıh artık kemale eriyor. küfede artık bir tane durumuna geliyor. Hazreti Hamad'ın ölümü üzerine ittifakla Onunla onu geçiyorlar. Geçiyorlar. Bu şekilde onun sohbetleri de küfe şehrinde başlamış buluyor. Her gün sabahımızı kılıktan sonra oturuyor mescitte her konuyu gayet derinlemesine yani işte ...Halebi'ye göre... ...Mültakaya göre filan değil. Değil. Ayet-i Kerimeler, Had-ı Şerifler... ...Had-ı Şerifler'e senediyle... ...yani filan filan falan söylemiş... ...filan bana söyledi böyle senedeliyle... ...artı binli Had-ı Şerif... ...konuşuluyor. Bazen bir tek mesela ancak bir gün... ...hallediliyor. Hatta bir gün yastamını kılmış... ...camiden çıkacak... ...sol ayağının dışarı çıkarmış sayede aynı zamanda mescid içerisinde orada biri bir sual sordu ya iman, bir konu kendisine sordu tabi o zaman soranlar da bizim gibi soran insan değil onlarda böyle. bir konu sordu işte şöyledir, böyledir şu kereme, şu ayeti kereme göre şu adıçları, şu göre şuna, şuna derken sabahı zokma başvaltı böyle ilme kendini veriyor bir de Nasıl yapıyor bakan adı cemaatimiz? Nasıl örnek insanlar yani? Yani her açıda örnek insanlar. Kendini tamip ilme veriyor. veriyor. Bu arada kazancı, tabi ticarete yavaş olsa bir şey yürüyor. Kendisi daha önce parası da varmış. Ne yapıyor? Bu parasını da hep talebe yetiştirmeye harcıyor kendisi bunlar. Onları harcıyor, parasını onları harcıyor. Yani kendi az eğip işiyor. Ama talip taşıyan paralar harcıyor. En meşhur talebesi, en büyüğü Hazreti Ebu Yusuf Hazretleri'dir. Ebu Yusuf Hazretleri'dir. Bu Ebu Yusuf Hazretleri daha çocuklu delikanlı geçen çağında babası ölmüş, yetim kalmıştı. annesi kardeşler vardı kendisinin. Küçük kardeşleri. Bu Hazreti Ebu Yusuf çarşıya çıkardı. İşte ona buna yardım ederdi. Bazenki ufak bir şey satardı pazarda. Akşam oldu mu ne kazanmışsa evinde annecine karşı götürdü bunları. Bir gün bu Hazreti Büyüsü namaz kılmak üzere imam ı Azam meclisine gitmiş. Bakıyor namazına sahası İmam-ı Azam dönmüş cemaata sohbete başlamış. Bu genç imam ı Azam'ın sohbetini duyunca kendinden geçiyor. Yani ilim onu da gönlünü sarıyor, tam uyun sağlıyor, ticarete bir gevşetiyor. Birkaç gün derken annesi de merak ediyor. Benim oğlum her akşam diyor ekmeği getirir bazen de katı da bazı yanında. Ama birkaç günü benim oğlum hiçbir ekmek bir şey getiremiyor diyor. Kazanamadığı getiriyor getirmiyor diyor. Çıkıyor bunun takibi çıkıyor. Pazara bakıyor soruyor. Diyorlar ki bilenler uyumazamır meşhinde diyorlar. Kadın kızarak İmam Azam'a geliyor. Bakıyor oğlu evlisi oturuyor orada. Kendini ilme vermiş. Dalmış deryaya. Başlıyor bağırmaya. Ya imam diyor İmam Azam'a. Bak benim de durum. Ufak var. Bize bakan bu oğlum bakıyor bize diyor. Onun için alıp, alıp koyuyorsun burada. Üçümüzü açız diyor. Baştan evimizde bir lokma kuretmek yok diyor. İmam şeye bakıyor. Hanım diyor. Otur bakalım hatun. Al bakalım diyor. Çıkar odan paradan 100 dirhem para veriyor. Dirhem gümüş dili anlamına geliyor o zamanda. Yani yüz gümüş lirayı hemen kadına veriyor. Al al bakınlar diyor. Al bunları ihtiyacını gördü diyor. Bundan sonra evine bütün diyor masrağı bana ait diyor Bu da okusun böyle diyor İşte her aşıdan yani böyle malları mallarıyla kim ederlerdi. Bir de İmam-ı Seren'in çok hacı gitmesi meselesi var kendisinin. İlk olarak 15 yaşında iken babasınla hacı gidiyorlar. Irak'tan oraya tabi Debele gidiliyor. Has-ı i̇mam Kabe'ye gidince orada tabi sohbet edenleri görüyor. Onlara işaret ediyor. Kabe'ye ediyor. sonra her sene hac'e gidiyor her sene gidiyor kendisi. Fakat gerek yolda, gerek orada, ama sürekli İslam işlerini sohbet edip devam ediyor. 54 defa hac'e gitmiş. Fakat başını kaldırıp da acaba bu Kabe nasıl bir bina? Kapısı nasıl? E, Altın olduğu nasıl? diye bakma, utanma, hayal etmiş Allah'tan encele şalıyor. Ben buraya layık değilim ama, eh, kader de, takdir etmiş de, kaderin cilvisi olarak, buraya geliyorum diye, utanarak, yanmaya başını eğerek, şöyle herkesin arasından böyle yavaşça sıyırılarak etaf edermiş. Başını kaldırıp bakma, hayal diyormuş. 55. son hadice sağlığına gidince yani aynı şekilde daha Kabe'ye karşıdan görünce titrem alıyor kendisini. Bu Beytullah bunu peygamberlere bina etmiş. Peygamberin sahibine tavaf etmişler. Peygamberin sahibinin ayak bastığı yere ben nasıl basabilirim? diye o ile utan haya ile tavafa girince Yüce Mevlam'dan kalbine ilham geliyor. İlham doğuş değil. Bunu böyle bilelim. İlham tek tek kelimeyi kalp duyar. Kalp duyar. Ama kelimeler için zaman istemez. Yüce Mevlam diler işte yüz kelimeyi Mevlam birden kalbine duyurur. Kalp anlar bunu ve duyar bunlara kalp. Büyür ki Mevlam Ya Numan kulum beytime gir. Diye Mevlam. Ta giden oraya herkese giremez herkese sene. O anda kapı açılmış. Hasimam-ı bu ilahiyemini alınca beytin içine kapından giriyor. Ne yapıyor girince? Mesela biz olsak, örnekti kendine veriyorum. Önce bakarız. Acaba nasıl Kâbe'nin içi? Merak ederiz. O onlarla oyalanmıyor. Ne, neyle oyalanıyor? Bakınız, onlar hayatlarını en iyi değerlendiriyorlar bakınız. Oraya girince en iyisi hangisi onu yapıyor? Nedir o da? Hemen namaza duruyor. Hiçbir bakmadan. Tabi Kabe içinde kıble yok. Neredeyse kıl namazını. Her tarafı onu Kabe. Kıble. İçeri giriyor. Allahu Ekber diyor. Hemen namaza duruyor. Namazda da iki ayağımı yere sağlam basarsam rahatlık nedeniyle belki gafil olurum diye sol ayağını sahil üzerine koyuyor. Tek ayakta duruyor. Kafal olmayayım diye Elham Şerif'ten başlıyor, Süre'yi Bakara Elhami'den başlıyor, Konuk kirmi yarısına geliyor, birinci rekatta, onun okumasıyla gider. Tabii sonra rükya gidiyor, secdeye gidiyor, uzun uzun rükular secdeler iki kalkınca bu da bu da sol yana yere basıyor, sağını üzerine koyuyor, adet olsun diye. Elhamdülillah sonra Kone Kerim'in diğer yarısını okuyup suyu nasıl bitiriyor. Hiç aklına bir şey gelmedi. Kendisi Kone e vererek, anlamını yaşayarak, namaz kılıyor. Selamdan sonra ağlıyor. Ya Rabbi, sana dahil ibadet yapamadım diyor. İşte böyle bir elhamdülillah müşehitlerimiz var, cemaatimiz. Kendisi tam 40 yıl Yatsı Abdüziye ile kılmış ıramazını kılmış. Düşünün bak. Ben şöyle düşündüm azı cemaatimiz. Mesela ben dedim bir uykum olmasa, işim olsa. Yatsı amazını kıldım. Yola giriyorum. İşte bir şeyim var da mecbur kaldım yatmamaya. Durum böyle olsa kendimi ortaya koydum. Yatsı Abdüziye ile sabah kılamam ben. Neden? Tuva ihtiyacımız olur bence. Ya bak, düşünen bak değil mi? 40 yıl yatsabdesiyle sabah namazını kılıyor. Demek ki o kadar az ya az ışıyor ki tuva ihtiyacımız olmuyor kendisi. Öyle mübarek zatlar bunlar böyle. Yalnız tabi imtihatsız olmuyor bir şey İmtihan da var. Emevilerin son döneminde de kendisi. Emevilerin son döneminde buna hazinedarlık görevi emredildi, verildi kendisine. Emevi hükümdar tarafından haber gönderildi. Hazinenin başına gelsin. Ya o zaman beytülmal deniyor. Bunun başına gelsin diye. Beytülmalın başında olmak o dönemde insanların çırpındığı bir en güzel sevgili bir meşlek. Yani para bol. Hesabı zaten belli olmuyor. Elinden katriyona altınlar geçiyor elinden. Öyle bir şey. Hatim-i Azam kabul etmedi. Niye kabul etmedi? Çünkü beyt-i gelen mal oradan çıkacak olan mallar İslam'a tam uygun olmaz diye. Vergiler, şunlar, öşrüler, şunlar, bunlar Tam halktan adalete toplanmaz bunlar. Yine Diyat-ı çıkan masrafta tabi hükümdarın emriyle şuna şunu ver, bunu buna ver derken de adalette de İslam uygun olmaz diye korkmuş. Ben buna bir aracı olmayayım diye kabul etmeyeyim deyince zindana attırıldı. Zindana attırmadı. Her günde dışarı çıkarılıp meydanda on kamçı kendisine kabul ederekten. Yine kabul etmedi Azim Kabul etmedi. Tavsızdan bırakıldı. Sonra emriler yıkıldı. Abbasi dönemi geldi. Abbasi döneminde Halife Mansur kendisi İzat gerçi ama İmam-ı Azam'a haber gönderiyor. başkadı yapmak için kendisini. Yani hukun adayetten başı olacak. Bağdat'ta merkezde devlet merkezi, hikmet merkezinde başka da olacak. İmam-ı çağırtıyor. Yani i̇mam hemen kabul eder. Hatta teşekkür eder diye davet ediyor. i̇mam gidiyor huzuruna. Ya Numan ben diyor en iyi seni layık gördüm. Seni diyor Abbas devletinin baş kadısı yapmaya karar verdim. Efendim diyor, başka olacak kadar ilmim yok benim de o kadar diyor. Tabi o zaman devlet İslam devleti olduğu için her İslam yönlendiriliyor. Benim o kadar ilmim yok diyor, kadı olacak kadar. Talipet abi kızıyor, yalan söylüyorsun diyor. mi diyor, eğer yalan söylüyorsam, bir kimsenin yalan söylediği sabit olursa, o kişi zaten şeren kadı olamaz diyor. Doğru söylüyorsam yine kadılamam diyor. Hayırlı bir şey diyemiyor buna. Ama kızıyor. O da bunu zindana attırırdı. O da epey dövdürdü arkadaşlar hatta. Şimdi tabi hayatlar onların bizim hayallerimizin ötesinde onların yaşantıları, tekvaları, ibadetleri, Allah korkuları, ağlamaları, Haramdan sakınmaları, hayalim ötesinde. Bir örnek vereceğim inşallah, Hazreti İmam bir de zeka, ve akvevel deniyor, hem bir şey kavraması yönünde. Bir örnek vereceğim inşallah. Hazreti İman Hazretleri daha henüz daha, iştahı daha yeni başlamış daha, Irak'ın bir uzak köyünde, bir kişi, Hanımına bir şey söylüyor, hanım buna cevap vermiyor. Tekrar sesinin tonu yükseltiyor, yine hanımına bir şey söylüyor, hiç kadının takmıyor yani cevap vermiyor yine buna. Derken adam kızıyor, diyor ki hanımına, eğer sen benimle konuşmadan önce ben seni konuşursam benden üç taraq boşsun diyor hanımına. Tabi susuyor şimdi. Bu üzerine. ...kadın da kızıyor... ...o da ne diyor... ...eğer sen benimle konuşmadan önce ben seninle konuşursam... ...üzerimden şu şu adak vacip olsun diyor... ...o da büyük bir, bir adıyor... ...bu tabi... ...bir öfkeyle... ...ikisi de bunlardan kaçıyorlar. ...su akıllara başlanan geliyor ama... ...iş işte tabi işini vahim... ki şimdi düşünüyor... ...kadın bundan önce bu konuşsa... ...hanımı üç tane boş olacak... ...yani alamıyor... Ancak nikah çıkanın başına başkan gelecek. Şimdi kanı buna konuşamıyor. çok büyük adamış bir şeyler. Yani bütün malı gidecek kadın elinden de. O da bunu kıyamıyor bu sefer. İkisi evdeyi beraber yaşıyorlar. Tabii nikah bir henüz gelmemiş şu anda. Ama ikisi de dilsiz sar gibi yaşıyorlar. İşaretlerle yani bilmelerine. Hiç çit yok, ses yok, işaretlerle. Tabii üç gün beş gün. Hayat zor tabii ya. Hayat zor geliyor. Bilhassa kadına bazı az bir konuşamamak. Şimdi kadın gidiyor başkalarına söylüyor. Tabii kendini söylemiyor kocasına hiç konuşamıyor. Ona söyleyin diyor, küfeye gitsin diyor. Orada büyük alimler, müşehitler var. Onlara bu durumu anlatsın, belki bize bir çare bulurlar diyor. Kalkıyor kocası, küfeye geliyor. Önce Süfyan'ın Sivri Hazretleri ne gidiyor. O da tabi, büyüklerinden, hadislerden, müşehitlerden. İmam Azam'dan daha onda üstülmüş o durum. O onda. Ona gidiyor önce. Ya Süfyan, suhabetine cami gidiyor. Durum böyle böyle. Anlatıyor durumu. Ne olacak şimdi? Hanım Süfyan'ın seyri düşün düşünüyor. E, senin bir çare yok diyor. Sen ona bile laf konuşsan, üç tane boş olacak. Hanımın konuşsa, bu kadar malını ve hibe gerekiyor. Bu etmesi gerekiyor. Bu hibir kalacak diyor. Tabi, Artık naşara kalmışlar, yani çaresi kalmışlar, ne yapıyor? Bir de Ebu Hanife'ye gidiyen bakayım diyor. Hazreti Ebu Hanife'nin olması daha yine parlıyordu önünde. Ona geliyor, meclisine geliyor. Ya Ebu Hanife, heyecanlı kendisi de, saran kişi. Durum böyle böyle işte. Ağzından kaçırdım, durum bu şekilde, Hanı böyle dedi. Ne olacak? Hafif bir saniye bek düşünmüyor, hemen gülümsüyor. E bir şey yoksa diyor, hiçbir şey gerekmez diyor, eve gitsen diyor selam ver, hanımla konuş diyor, o da sene konuşsun diyor, hiçbir şey gerekmez diyor ne boş olur, ne ada gerekir diyor, ama Ebu yanlış olmasın bu iş, yok, bu şekilde böyle diyor, Ve bana ait diyor adam güzel, kolay, çok kolay bir şey ama göremiyor şimdi haram işlerinden tekrar Süfyan-ı Sivri'ye gidiyor tekrar ona gidiyor şimdi Ya Süfyan diyor. Ben diyor sen nasıl Ebu gittim o bana böyle kolay fetva verdi diyor. Bir de be Sâme kanına konuş. O sana konuş konuştu dedi bana diyor. Ne yapayım? Olur mu böyle şey diyor. O çıldırmış mı diyor. Biliyor öyle dedi diyor. Belki sonra yanlış sormuşumdur diyor. Hayır böyle sordum. Peki diyor sen git oraya git diyor diyor. Tekrar bunu sormaya diyor. Ben de oraya gideceğim. Oraya bir saklanacağım diyor. O zaman o görür bakalım fetvasını görür bakalım diye şimdi. Halil Süfyan cemaate geliyorlar İmam Oza bir duvarın dibine, delik dibine saklanıyor Süfyan şimdi. O kişi geliyor. Ya Ebu Hanife ya buyur bakalım Hazreti Ebu Hanife'nin de muhtemelenler bir hale varmış ki bir soruyu 80 sever sorsalar hiç kızını görmemişkeniz. kendisi. O kadar sakin bir halim var kendisi Hiç kızı görmemiş kendisine. Ya Ebu Hanife ya, buyur bakalım gayet sakin sakin. Ben az evvel sana bir şey sordum ama belki yanlış anlatmışımdır. Tekrar sorayım mı? Sor. Genel tabi soruyor. Durun böyle böyle. Aynı cevabı veriyor. Hiçbir şey gerekmez diyor. Hiçbir şey gerekmez diyor. Hanım boş olmaz diyor. Bir tanesine selam ver, konuş. O sene konuştu. Oda süfyan selam çıkıyor. Hüdedef çıkıyor ama. E bu ne ne yapıyorsun? Sen çıldırdın mı? ne var çıldıracak buna diyor. Bak am ne demiş yani bunlar diyor. Ne demiş diyor? Önce bu konuşmuş diyor hanımına. Demiş ki diyor eğer sen benle konuşmadan önce ben sana konuşursam üçler boşsun demiş. Demiş mi? Demiş. O anda kadınına konuşmuş ama diyor kadınla konuşmuş ama da kadınına diyor. Demiş ki kadınına diyor işte sen konu ben şerio olsun demiş ya. Ama kadınına konuşmuş diyor. Tamam bunu işte bitir şartı diyor. Bitir diyor. Şimdi kadının şartı duruyor diyor. Bu ona konuşuyor diyor. O şartı biterdiği bir şey gerekmezdi. Koca Süyans Hazretleri büyük maddeslerden tabi edilen Hazreti İmam'ın alnına yani böyle bir de kendisinin zekası da varmış. 70 yaşında idi Hazım Efendimiz Hazretleri 70 iken bir rivayette zindanda idi. Fakat bu zayıf rivayet o anda zinana çıkarmış kendisi sabah armazı kıldıktan sonra tekrar secdeye var zamanlar ruhunu Mevla teslim ediyoruz 150 yılında teslim Mevla'mıza Bağdat'ta öldü kavuşerler Bağdat'ta kendisinin kabri oradadır Bağdat'ta kendisi Mevlamıza kavuştu hatta ölümünde bile cihazına bile çok garimçli imana gelmişti, onun cenazasına gelmişler. Çok olaylar olmuş. Hatta kuşlar gelmiş cenazasına gelmişti. Kuşlar cenazasına gelmişler kendisinin. Şimdi tabi kısa kısa şey vereceğim inşallah. İkinci müştehit, bu dört mislimin. ikincisi İmam Malik Hazretleri. İkincisi mi? niye ikincisi bu? Yani dünyaya gelme yaş lirasına göre, ikinci burada buraya geliyor. Halim Malik o Medine'de doğdu. Hicri 93 yılında i̇mam Azam'dan 13 yıl sonra ya 15 de var. 15-13 yıl sonra Medine Münevveri de dünyaya geldi. Tabi o da İmam Malik Hazretleri de ezelden ruhu bir şeye takmış. Ruh ezeli bir şeye tatmışsa, o ruh dünyaya tatmi olamaz zaten işte. Hatta şu örnek vereyim, bazı kişiler hayatında bazen yoldan çıkarlar. İşte Gençlik dönemi, şu bu dönemde bazen yoldan çıkarlar. Yani işte harama, günah şuna falan giderler. Ama onların gönlü bu yaşamı benimsemez ama. Onlara bu yaşamı bu yaşamı uyun sağlayamazlar bakarsın. İyi bir ruh sahibi her ne kadar yani bir altın, elmas, inci, yakut, çama düşse de yine o aslında kaybetmez ama. Bunlara nasıl bu dönüş yaparlar bunlar? İmam Malik Hazretleri Medine'de doğdu. O da küçük yaşındayken önce konuklerini ezberliyor. 9 ve yedi yaşındayken Kur'an-ı ezberliyor. Nasıl ezberliyor ama? Bir daha hiç Kur'an-ı Kerim'e bakmasa bile elham okur gibi Kur'an-ı Kerim okuyor. Böyle. Ondan sonra ailesinin teşvikiyle bilhassa annesi. Annesi bunu çok teşvik ediyor. Alim olması için. Annesi bunun arkasına oluyor. Buna yardım ediyor. Hatta Havuzu bitirmiş kendisi, artık ne yapacak hayatta daha bilmiyor kendisini. Annesi yavrum Malik, geldi isteğine diye filan diye milamana sohbetine götüreyim. O zamanlar sohbet işi insanlar, öyle dönem. Annesi bunu özel bayan yakıyor, yavrum yıkan, temiz çamaşırını veriyor. Annesi tut elinden, böyle böyle götürüyor Güzel annesi var, götürüyor. Bu orada. İlim öğrenmeye başlıyor. Tabi kısa zamanda hafızasıyla, ahlakıyla, tekvasıyla o kadar tekvaydı ki bakın azı cemaatim. şey i̇şte bir örnek vereyim. Kendi Medine'de doğdu. Orada yaşadı. Orada vefatı Medine'de. Medine-i de hep yalmaya gezermiş. Hep yalmaya gezer medine Bir gün bir acıyor da Herhalde ayakkabı yok diyor. Ayakkabı alıp kendisine getiriyor. Ya imam ne olur lütfen bunu giyer misin? Giyemem. Neden giyemezsin diyor. Belki peygamberimizin yanına bastığı yere ayakla basmayayım, basar ve korkuyorum. Onun için giyemem bunu. Yani bu kadar peygamber bakın sevgisi peygamberimizin. Kardeşi. Her işinde, her hareketinde şimdi seniye tam uyarmış. Hatta hayatı hiç kabız yemeyen zat kendisi işte böyle. Hiç kabız yememiş kendisi. O ikram ediyorlar yemem. Neden? Peygamberimizin nasıl yediğini bilemiyorum diyor. Nasıl yediğini, nasıl yaptım bilemiyorum diyor. Sürenet uygun olmazsa korkuyorum de yemiyor bakınız. Yani bu kadar peygamber aşkı, peygamber sevgisi bu kadar tekval kendilerinde. Tabi zaman geldi, kısaltma çalışacağım tabi konuyu. Medine Münevvere'de, Medine Mescidinde, yani razı ve sohbet de başladı. O dönem Medine'de bulunan yetmiş alemin teşvikiyle, kendi çıkmadı gene, onların teşvikiyle Medine Münevvere'de, mescidde, de başladı. Hazreti Ömer'in oturduğu yere oturmuş her zaman mescidde. Oraya oturmuş mescidde, oturmuşlar oraya en fazla hadis şerifleri bu Hazret-i İbni Ömer'den alırdı. hazret İbn Ömer Abdullah, hazret Ömer oğlu ismi Abdullah onun bir azatlı kölesi vardı ismi Nafi diye. nafile ile samimiydiler. Nafi, i Nafi, hazret Ömer'inden hadisleri buna nakledirdi kendisi. Bunu şöyle yapalım mühteremler. Şöyle yaparmış ne zaman hadis-i şerif okuyacaksa Peygamber Meşlidinde o gün özel temiz çamaşır giyermiş. Koku sürermiş. Ağzını güzel müftaklarmış. Ben Resulullah'ın Kerem ağzımı alacağım diye. O özen gösterilmiş. Oturulmuş Ravza Mutahra'da şöyle dermiş Ahberani Nafi' yani Nafi ablanın altı kilise Ahberani Nafi Ali Ömer'e Ansai bazer kabir Böyle başlamış. Yani Nafi bana haberdi, bildirdi. Hazreti Abi İbn Ömerden. O da şu kabrin sahibinden sahibinin işaret parmağıyla yerden kabri işaret etmiş. Ansai bir hazer kabir dermiş bence. Hatta İmamı Şahız dediri Medine gelmişti Mekke'den. O da o inşallah. İlk olarak hazr Malik'in suhabetten bulunuyor. hazr Malik oturuyor oturacağı yerine. O güne başlıyor. Daha besme sonra Ahber-i Nafi'ye An-ıbni Ömer'e An-sahibi hazir i Kabr deyince öyle bir hal oluyor ki o sohbet cemaatta Hazret-i Şafi Hazretleri o anda bayır gibi oluyor. Bir cezbeye geliyor böyle. Cezbeye geliyor böyle. Şey. Çünkü derin kabrini gösteriyor. An-sahibi hazir i Kabr şu kabir sahibi dertten haberde söylüyormuşlar <gülüyor> o Hazreti İmam Malik imtihansı olmaz tabii olmuyor bu da. O da şöyle çekti. Halife mensur, İmam-ı Azam'ı yani kadı tevküveden halife Yine halifeydi o, Abbasi döneminde. İmam Malik'i haber gönderiyor. Bir talak mesleği zamanlar vardı. O kanalda hadis okumasın. Fetva vermesin diye emir veriyor halife tabii. Emri tebliğ ediliyor. Halife, bakalım emrimi dinliyor mu diye özel bir adam gönderiyor. Gelen kişi de kavaboyuk sohbete İmam Malik'e kaçça o soruyu soruyor. O taraf başıma konusunu soruyor, o da tabii sorulunca hadisleri okuyor, konu an anlatıyor. O da bundan dolayı epey ezici çekti, temeller. çekti, epey çekti. Kendi de çok ama çok mütevaziymiş, yanlığa yürür, öyle önüne bakarmış. Onu gören bir yabancı kişi, bu imam Malik diye şaşalarmış. Günün büyük, her yayılmış. yayılmış. Ee, artık o zaman İslam Ülkesi ünü yayırmış Fakat kendisi, ilk geleni kendisi görenler e, şaşarlarmış. Bu muhalif demiş, Öyle bir aramış kendisinin. Fakat Harun Reşid'in halifeti zamanında çok rahat etti kendisi. Hatta bir hadis kitabı vardır. Mubatta diye. İlk hadis-i şerifi kitabı geçmesi onun zamanda başlıyor. Ve şöyle oluyor. Yani İlk hadis şöyle başlıyor, bölüm bölüm, Fık olarak, o buna başlamış. Harunçlı buna diyor ki, İslam diyor, direkt kitapları kaldırıyor bu kalsın yer üzerine diyor, buna tabi razı olmayı de. Bir de Hazım Malik'in ölümüne bakalım şimdi, muhtemelen. 179 tarihinde hicri olarak, Medine'de ağır hasta yatağında yatıyor artık öleceğini kendisi biliyor. Herkes de biliyorlar. Ölüm halinde cemaat toplanmışlar. Hafif gözünü açıyor. Gözünü açıyor. Önce kelmihir getiriyor. Şöyle gayet yavaşça La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Arkadan şu ayet-i okuyor. Lillahil emru min kabl ve min baat. Bu okuyor ve ruhunu Mevla teslim ediyor. Ayette anlamı şu. Lillah emru bütün iş Allah'a aittir. min bu adı. Bunda önceki de, sonraki de işe Allah'a ait. Onun teslim oldun diyor Mevla'mıza. Önce Mevla'ya kavuşuyor. Kendi kabristanın cehennet-i da Girince sağ tarafta orada. Kabrı şerif orada. Biraz da inşallah İmam-ı Şafii Hazretleri'nden bahsedelim az cemaatimiz. Tabi isterim gönülünün hayatını her, tek tek anlatmak ama bu sohbetlerde tabi zaman fazla olmadığı için İmam-ı Şafii aslında. Şafii değil. İmamı ı Şafii İsmi Muhammed bin İdris ismi, kendisi ismi. İsmi Muhammed bin İdris. Yani İdris oğlu Muhammed ismi. Fakat Şafii diye günü salmış, öyle biliniyor. Kedir bu Şafii'nin dedesinin dedesi. Kureyş kabilesinden, sahabelerden ismi Şafii idi. Ona nispeten onun ismine tebörüken öyle olmuş. İmamı Şafii deniyor kendisine. İmam-ı Azam Hazretleri'nin öldüğü gün dünyaya geldi Bakan Azim Hatemiz. 150 yılında Gazze'de, Filistin'de Gazze'de İmam-ı Azam'ın öldüğü gün, vefat ettiği gün, Rahman Hazretleri'nin o gün dünyaya geldi. Hatta sonra şöyle bir latife etmiş Adı Şafi, i̇mam Muhammed ile. İmam-ı İmam Azam'ın talebesi. Bahat'a geliyor tabi sonradan. Diyor ki i̇mam Muhammed'e Bak diyor İmam-ı Azam diyor, ben dünyaya geldiğim gibi diyor, korktu, öbür alemle kaçtı gitti diyor şimdi. Şaka olarak. İmam-ı diyor ki i̇mam talebesi yok öyle değil diyor. Sen İmam-ı Azam hayattayken dünyaya gelmek korktun diyor. İki yıl anne karnı bekledin sonra dünyaya geldin diyor. İki yıla doğmuş muhtemelen. Annesi iki hamile kalmış annesi. Hatta İbn-i Sina Hazretleri buyuruyor şifa kitabında, gözümle gördüm diyor, bir kadın diyor, dört yıla doğum yaptı diyor. Dört yıl hamile devam ediyor. çünkü doğdu zaman çölün dişleri çıkmış hepsi. Olmuş. İşte işte Hazretleri de iki yıl ana karnında kalıyor. Öyle, öyle takıyor o şekilde ona böyle. senin korktun gelme diye iki ana karnına kalp orada diyor kendisine. henüz daha Beşik'teyken babası öldü Şahat derinden yetim kaldı daha aklı vermezler, daha, daha yürümezken, konuşmazken daha Beşik'teyken babası öldü, yetim kaldı iki yaşlarına kadar Gazze'de Filistin'de kaldılar annesi bunu aldı, Mekke'ye götürdü. annesi aslında Mekkeli esasında kendisi de, Kuliş kabilesinden Mekke'ye zülük kendisini Mekke'de çocukluğu geçti 7 yaşındayken Kore-i Kerim'i ezberin tamamlamış. 7 yaşında. Ardından başlayıp bilirmeyiz bunu. 7 yaşında Kore-i Kerim'i ezberlemiş, ezberlemiş. Ondan sonra hadis ilmiyle Mekke-i Mükereme'de ulemanın sohbetine gidiyor. Çocuk yaşında kendisi. İlimde gayet bir temayüz ediyor. Yani parlıyor ilimde zekasıyla, ahlakıyla, züyü tekvasıyla öyle parlıyor. Bir ara biraz şiir yazmaya merak salıyor kendisinde o zaman, çocuk döneminde daha. Böyle. Yine gençlik girerken şeyden, o zamanlar da çok şiir halkasına arasında revaçtaymış böyle. Sevgiliymiş ya, şiir. Bunda şiir söyleme yazmada da çok kabiliyeti yeteneği varmış kendisinin de. Biraz şiire biraz yönelince bir gün bir Büyük bir Evlullah ülema'dan biri bakıyor da yavrum Muhammed ya İdis diyor. Sen de şiirle uğraşma yavrum diyor. Uğraşma ona diyor. Sen kendine ilme ver diyor. İnsanlar yararlı ol. İnsanlar yararlansınlar seni deyince. Bu etkiliyor. Tamamen şiirden soğuyor. Kendine ilme veriyor. Bu arada bir Malik'in yağmış olduğu Mubatatis kitabını da mekke eline geçiriyor. Onlarda ezberliyor. Ezberliyor. Kaşbahalı Şerif, çok adı Şerif efendisine bunu da ezberliyor. Sonra Medine'ye geldi. Medine'ye geldi. İmam Malik'in sohbet oturmaya başladı. Sohbetine geldi. İmam Malik buna şimdi bu gence yavrum diyor, benim gazım diye, hatih tebra mubahhta diye, sen bunu diyor ezberle çalış diyor. Bunu ezberle efendim diyor. Oku bakram diyor, bir başlıyor. Yani metin değil ama, hadis değil mi? Juvayet ile beraber. An Ebu Bekir, An An şundan yani şundan şundan şundan, buna gelinceye kadar bütün juvayet ile beraber onları ezbere, kaç yıl da ezbere okuyor onları. Okuyor İmam-ı de adı cemaatimiz tabi çok böyle kıssaları var, anıları var, her açıdan insana kamil kendisi hem ehliyet velayette hem ilimde bir kısasıyla inşallah onda kapatalım inşallah Harun in zamanında Bizans imparatoru Harun Müteb yazıyor. Ya Harun Reşid. Ben diyor İstanbul'dan o zaman tabii işte Konstantin. Ben de Konstantin'den diyor 400 tane seçme ruhban göndereceğim Bağdat'a. Sen oradan diyor, istediğin kadar sayıda diyor, İslam alimlerini topla, bunlar karşılıklı münazira yapsana bakalım. Dinler konusunda, hangi din daha üstün, hangi daha haklıyım etsinler. Eğer senin alimlerin, benim papazlarımı, ruhbanlarımı yenerse diyor, İslam hak dindir diyor. diyor. Eğer Ruhban'dan gelirse diyor, sürü alimlerine diyor, Hristiyan hak dindir diyor. Tabi kendine güveniyor ama. 400 tane seçme Ruhban. Ağır mektubu alıyor. ruhban daha yolda geliyorlar. İmamı şafi çağırıyor. O zaman orada bir şey kalmış. Ya Şafii diyor. Gel bakalım buraya geliyor. Mektubu gösteriyor. Bak diyor, Bilans İmparatorundan Böyle bir mektup geldi. 400 tane en seçkin ruhbanın din adamını gönderiyor buraya. Buna karşı diyor ben diyor, seni baştan tayin ediyorum diyor. İsteyin diye topla. Onlara diyor, bir yere gelin bir münazara, karşılıklı bir görüş yap bakalım. İslâmlı Hürrişim hakkında. Hangi de Bu gülümsüyor. Ya Emre mümini haroşa ediyor. Öyle ülema topla falan gerek yok diyor. Ben tek vakit ederim onlara diyor ama o muazzibe yanın bir şey olur diye yanmam inşallah Allah yardımcım ben diyor ben tekrar giderim bunlara inşallah diye peki nerede olsun bu görüşme şöyle teklifi diyor diye nerenin hemen kıyısına bir düz yer yapalım diye doğru toplanalım halk toplansın orada minaziz olsun bakalım diye karar veriliyor halk tabi bunu duyuyor o zaman halkta ilme karşı muazzim bir aşk var ilme karşı. hele böyle bir şeyi Kimse kalmıyor. Halk olduğu bir oraya geliyorlar. Hemen diyecek kenar kenar, kenar kıyısında düz bir yerde dört yüz ruhban geliyor ama artık kaftanları, şeyleri, işlemeli böyle altını yakıldı, ağaçları tınlara bunları yani göz kamaştıran bir giyicilerle göz kamaştıran kim giyicilerle böyle gururlu, onurlu böyle geliyorlar ve oturuyorlar. Derken Hazım Şafie tek başına. Gayet sade bir şekilde öyle yanlış yere gelmişler ya öyle bir şekilde geliyor. Bakın ruhbanlar, e, bu bizde karşı çıkıyor görüş bize bildiriyor. Bu mu kim ki yani hiç böyle yani konuşması bilirim bu. Öne yani vermiyorlar tabii geliyor ona yaklaşıyor şöyle büyüyor. Siz buraya niye geldiniz İstanbul'dan Konstantin'den işte Hristiyanlık İslam'ı bir tartışalım bakalım hangi hakim bakalım. Peki kim bunu bir yapacağız. Ben de İslam adına bunu yapacağım, tek başa yapacağım diyor. E, sen bilsin Yalnız diyor, bir dakika durun bakalım diyor. Duruyorlar. Alıyor, secadesini alıyor, atıyor mızdona. Diçe herine yürüyor. Diçe üstüne giriyor, yürüyerek bakıyor. Giriyor. Secade üzerine yayıyor, üzerine oturuyor. Kim benle görüşecek. geçti bırakın görüşen bakalım işin Ruban'a bunu görünen tabii. Hepsi buna şaşıp kalıyorlar, kalıyorlar tabi, kalıyorlar. Hatta bağırmışlar bile, Allah'a hep adıyla bağırmışlar, bağırmışlar, bu kıyameti görünce. Orada hepsi imana geliyor, bakın tabi, Hep imana geliyor orada, tek biri kalmıyor. Ekber. Tabi oradan haberle gidiyor, Konstantin'in içinde. İmparator haberle gidiyor, abi merak ediyor şimdi, ne oldu durum durumda, merak diye bekliyor oradan. Haberle gidiyor, imparator haberle gidiyor, durum böyle böyle oldu dört yüz orda oldular. Bakın aynı şunu söylüyor. İyi ki münazara orada oldu. Yo imam İmam diyor, Şafi diye İstanbul'a gelseydi, İstanbul Boğazı'na bu işi yapsaydı diyor, bu da tek üstten kalmazdı İstanbul'da öyle diyor. İlk orda olmuş böyle diyor. İşte aday cemaatimiz, bir de Ahmet Bil Hanber Hazretleri vardır. Dördüncü İmam kendisi. İmam Şahab'dan sonra geliyor. Kendisi. O da vardır. O da çok çile çekti. Bir ara İktidara Abbas döneminde Mu'tizile Sabık Mezhebi hakim oldu. O da çok çile çekti. Şimdi bir ayet-i inşallah. Konuya gireyim inşallah. Toplama çalışayım inşallah. Günümüzde adı cemaatimiz çok çeşit çeşit sapıklar ortaya çıkıyor. Çıktı çıkıyor, çıkacak da tabi. Bu devam eder. Biliyorsunuz bazıları hele akademik ünvanlı olanlar yani başında P, R, F, harfleri nokta bulunan kişiler bazı kişiler ne yaptı bazı sapıkları haşa Kuran-ı göre İslam diye yani peygamberi dışlayarak sahabeyi dışlayarak hadisleri yok sayarak ne yapıyorlar? Haşa, kone körüme is göre İslam diye sayın konuda indirilmiş gibi kafalana göre, kendi yaşatlarına göre başka bir sabit üldürmeye çalışıyorlar. Oluyor bu. Böylece. Yine bazı kişiler de İslam'la yararlanmak için böyle, yani ismar için hatta tarikat isimleri kullanarak böyle sabık sabık insanları İslam'dan ilkelerini ayırmaya çalışıyorlar. Bir de azı cemaatimiz biraz da Türkiye'miz elhamdülillah şükür edelim azı cemaatimiz gençlikte İslam'a karşı bir koşma var İslam'a karşı gençlikte. Herhalde gençlik bir şey arıyor. Çok ideolojiler görüşler genç empor edilmek çalışıldı tutmadı tabi bunlar. Yani gençlere tatmin olmuyor bunlarla. Yalancı sahte, memleket tatmin olmuyor gençlik. Gençlik hakkı arıyor. Türk gençlerine bilhassa İslam'a karşı arayışma koşma var. Camilere büyük gençlikle akım ediyorlar. Tabi karşı tarafta durmuyor. Duramıyor. Önleyemiyor bunu. Bu defa ne yapıyor? İşte İslam'ın içine da misyoner teşkilatı alacağım adım. Müşteşcatları böyle aldığı kara bazı güya isim Müslüman kişileri alıyorak onun altında gençleri camiden soğutmak, camadan koparamak, bundan sabır mı yapmak için bunları çeşitli yollar ediyorlar Evanmış, işte camiden namaz kılamaz, imamlar aşağı kafirmüşüm mu böylece uydumalar bunu yapıyorlar. Bakınız azı camatimin. Allah-u Teala buyuruyor. Nisa ayet 115'te. Ve men yüşakı resüle kim ki o resüle peygambere muharebette bulunsa, ona karşı olsa, peygamberi tanımasa, onu dışlasa, min ba'dı ma tebe'yleül hüda hidayet kendisi aşırı belli oltan sonra. Yani peygamber peygamberin kersini bildikten, bildikten sonra, kim ki haşa peygamberin yolundan çıksa, ona karşı çıksa, onu dışlasa, ve yettebi ve tabi olsa gayr-ı sevbilin müminiyle, ve yettebi ve tabi olsa gayre ı sevbilin müminiyle, müminiyle, müminlerin gittiği yolun başka bir yola gitse, işte bu o muhtemelen. Bakın dört müşreyit. Ne diyor bazı sapıklar? Efendim ben İmam-ı mecburum diyor. Sen kimsin be? Sen kimsin benim ya? i sitte sahipleri onlar bile bir müşreyite tabirler. Kaldır Beyz abiye Fatih'in razı gibi. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Nebevi gibi zatlar. O kadar ilimde derhi alan kişiler bile onlar bile işada kalkışamıyorlar. İshanın ul büyükleri için onlar bir müşiye tabiler. Ne yapıyor sapıklar. İmam azama tayin mi olacağım diyor. Haşi ne yapacak kendi kafasına göre. Bak Mevlam yürüyor ve tebi' gayri müminine. Kim ki peygamberi dışlar, bunu tanımaz, ona karşı çıkar ve müminlerin gittiği yolun başka bir yola giderse nüvelliyi ma tevella. Onu git yola bırakırız Melam Sabık Sabıkene bırakırız Melam Büriye. Hiler gelmez ana. Yunus diye cehennem onu ahirete cehme atacağız Melam Ruh terimler. Ve saat masira, yarısını ne kötü bir yerde Melam Büriye. İşte adı cemaatiniz. Elhamdülillah İslam geldiği gibi peygamberimizden, sahabelerden, tabiimden, okul uğraşmışlar. Bir mesele için, bir tek mesele için bakınız bir gece har Hatta İmam-ı Şafi Hazretleri bir gece İmam evinde misafir oluyor gece. Aş yiyorlar beraberce yatıyorlar tabi. İmam Ali'nin kızı merak ediyormuş. İmam-ı Şafii Hazretleri genç zamanda tabi şey işte çok tehva çok zevk sahibi çok aşık diye duymuş hep onu gözemiş küçük muzarif kendisine ama aklı yerinde demek ki gözetiyor sabolunca iyi kız babasına baba bu şafii çok me diyor halk çok tekva çok salih şöyle mi diyorlar ama diyorum benle görmedim. ne oldu kızım bir daha dikkat diyor akşam diyor çok yemek yedi. diyor. Öyle tekvaz fazla emek yemezdi. Çok emek yedi diyor. Peki başka ne hatası var kızım diyor. İkincisi nasıl hep? bir yattı diyor. Sabah hep uykuydu diyor. Hiçce kalkma kalk Peki başka hatası var. Bir de diyor sabah yatağından kalktı. Abdest almadan sabah namazı kıldı diyor. Yani ben diyor onu hiç diyor bir iyi şey görmedim babasına. Kızım diyor kendisini çağırayım. Bak ona soralım diyor bunda bir ilkişi bir adı bakıyor, sen öğren bakalım diyor, çağırıyor. Gel bak ya Muhammed, İsmi Muhammed de diyor. gel bakayım buraya. Abi diyor, kızım da böyle böyle söylüyor diyor. Sana karşı bir, tabii ne de olsaydı bir kötü zar oluşmuş. Açıkla diyor, onun zanını değişsin diyor. Tabii ona bakıyor, istemeyen hayal diyor, hocası Söy deyince hocam ben diye birkaç gündür diyor aç kalmıştım diyor. Çok işte ben yemek çıkardılar ama yiyemedim diyor. Kazançları şüpheli gördüm kazançlarını. Bırakın haramı da şüpheli lokma boğazından geçmesin, kalbimi karartmasın diye aç olduğum halde iki üçlü bir şey yemedim diyor. Ama akşam de senin sofranda yüz helal oldun bildi diyor? Ben kanım duydum diyor. Bu bir. Nasıl kızım diyor? Tamam. İkininci diyor, bak, sabah yatmışsın diyor. Hiç kalkmamışsın gece. Evet hocam diyor. Yattım diyor. aklıma diye filan meseye takıldı diyor. Fukuma'ya takıldı böyle diyor. Bu da yatayım derden diyor. Kırakerim birkaç sene geçireyim başta gözümü. Kıra, baştan başla kırakerim diyor. gözüme geçirdim. Hadisleri onlara bunları geçirirken diyor, ancak sabah eten doğru doğru meside bulabildim diyor. Olmuşsun diye namaza kalkmadım. İlim nafiyatı eft namazında efter oldu şimdi. İlimin oldum diyor. Kızım tamam mı diyor. Tamam mı bak. Üçününse Abdüsü almamışsın diyor. E uyumadım ki Abdüsü bozamadı diyor. ama öyle kıldım böyle buyuruyor. Diller Fatiha.